Bismillahirrahmanirrahim Ahzab suresi Bu sure medeni surelerdendir. Medine'de inenlerdendir. Ama içinde birkaç tane ayet Mekke'de olsa O malar medeni surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1, 2 ve 3 Ey Peygamber! Allah'tan kork ve cahillerine, münafıklara uyma. Muhakkak ki Allah alim, hakim olandır. Aleyküselamun. Rabbinden sana vahiy yoluna uy. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Bu ifade yüksekten aşağıya doğru bir uyarıdır. Rabbim bizleri uyanlardan eylesin. Hem bizi hem de kıyamete kadar gelecek neslimizi. Çünkü Allah subhanahu ve teala kulu ve Resulü Muhammed aleyhisselama böyle emrettiğine göre ondan daha aşağıda olanlara emretmiş olması daha münasip ve uygundur. Çünkü usulde şöyle bir kaide vardır kardeşlerim itibar lafzın umumiliğinedir sebebin hususiliğine değil her ne kadar burada ey peygamber diye başlasa da o peygamber de aleyhissalatü vesselam aynı zamanda alt, aynı zamanda kuldur ey kulum Allah'tan kork ve kafirlere minafıplara uyma muhakkak ki Allah alim ve hakim olandır buyuruyor Rabbimiz Talh İbni Habib diyor ki Allah'a Allah'ın Allah nuru üzere itaat edip amel etmektir Allah'ın sevabını unma ve Allah'ın yasaklarından kaçınmaktır Allah'ın azabından korkarak Allah'ın nuru üzerine ona isyan etmeyi terk etmektir kafirlere münafıklara uyma onları dinleme onlarla istişare etme Muhakkak ki Allah alim, hakim olandır. Yani o emirlerinin dinlenip uyulması en güzel olan zattır. Zira o işlerin akıbetini en iyi bilen, sözlerinde ve fiillerinde hikmet sahibi olandır. Bunun için Allahü Teala Rabbinden sana yoluna uy buyuruyor. Yani Kur'an ve sünnete uy muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse arkadaşlarımıza çok dikkat edin diyor. Allah bizi arkadaşı hayırlı olan, güzel koku satan, Rabbına itaat eden, bizi de ona sevk eden insanlarla beraber kılsın. 4-5 Allah bir kişinin içinde iki kalp yaratmadı. Ve eşlerinizi anneleriniz gibi kendinize haram saymanız için yaratmamıştır. Evlatlarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar dillerinize doladığınız sözlerinizdir. Allah ise hakkı söyler ve o yolu doğrultur. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Allah katında en doğru olan budur. Eğer babalarını bilmezseniz, o takdirde onlar sizin din kardeşleriniz, ve dostlarınızdır. Kalplerinizden kast ederek yaptıklarınız dışında hatalarınızda size bir vebal yoktur. Allah gafur, rahim olandır. Allah subhanahu ve teala burada manevi olarak kast edilen hususlardan önce bilinen ve duyularla kavranan bir hususu belirleyerek konuya giriş yapıyor. Şöyle ki nasıl bir kişinin göğsünde iki kalbi bulunmazsa ve bir kişi kendi eşine zıhar talakı yaparak sen benim sırtım gibisin deyip eşini anasının mevkiine koyması mümkün olmazsa aynı şekilde bir kişinin bir çocuğu evlat edinerek ona evladım diye seslenmesi de çocuğu evlat yerine geçirmez. İşte Allah bunları buyuruyor ki bunları bu şekilde alın ve bu şekilde hayatınıza geçirin diyor. Yani kardeşlerim, İslam'ın başlarında evlat edinme caizdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da evlatlığı vardı. İşte bu ayeti kerimeyle Allah subhanahu ve teala kıyamete kadar evlatlığı yasaklamış ve Rabbimiz subhanahu ve teala bundan sonra o çocukları kendi babalarının ismiyle çağırın. Eğer bunları bilmiyorsanız onlar sizin kardeşleriniz, dostlarınız buyuruyor. Yani hiç kimse çocuğum olmuyor diye gidip de bir başka yerden bir çocuğu alıp evlatlık alıp büyütemez. Kendi ismiyle ona nispet edemez. Ama yetimi öksüzü alıp barındırabilir. Onlara Allah'ın emrettiği şekilde hareket edip onları büyütüp evlendirip iş güç sahibi yapabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama evlatlık artık kıyamete kadar karandırır. Bu ayetler bunun için inmiştir. 6. Peygamber müminler için kendi öz nefislerinden daha evladır. Onun eşleri ise onların anneleridir. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet başkadır. Bu kitapta yazılmıştır. Rabbimiz subhanahu ve teala Resul'ün ümmetine karşı şefkatini çok iyi bildiğinden ve onlara yumuşak davranmayı istediğinden, onu kendilerine kendi nefislerinden daha evla kılmış, peygamberin onlar hakkındaki vereceği hükmü onların önceden kendileri hakkında verecekleri hükümden daha öncelikli kılmıştır. Bukhari'de gelen bir rivayette Ey Allah'ın Resulü ben seni nefsimden başka her şeyden muhakkak ki daha çok seviyorum diye Hazreti Ömer buyurduğunda Ya Ömer ben sana nefsimden de sevimli olmadıkça iman etmiş olmazsın demiş Ömer de Ey Allah'ın Resulü sen bana nefsimden de daha sevimlisin bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam işte şimdi oldu Ey Ömer işte şimdi oldu Ey Ömer demiştir bunun içindeki peygamber mümin için kendi öz nefsinden daha evladır uygulamıştır. Allah bizi Allah'ı ve Resulini her şeyin üzerinde tutan sammı kullardan eylesin. Allah için seven, Allah için boğaz eden, küfre girmekten ateşi ateşe girmeyi tercih eden muvahit tevhid ehli kullardan eylesin. Hem bizi hem de neslimizi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hangi mümin olursa olsun ben onun dünyada ve ahirette en evla olan kimsesiyim. İsterseniz allah Teala'nın Peygamber müminler için kendi öz nefsinden daha evladı ayetini okuyun. Hangi mümin bir mal bırakırsa, onun akrabaları ona varis olur. Ama bir borç veya kayıp bırakırsa bana gelsin. Çünkü ben onun velisiyim, ben onun velisiyim buyurmuştur. Evet, Allah-u Teala hakkıyla Anlayanlardan eylesin. Evet. Bu da tevhid ayetlerinden önemli kaydelerinden bir kaydedir. Daha önceki ayetlerde de gördük. Allah subhanahu ve teala öyle insanlardan bahsediyor ki onlar Allah'la Resul'un arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. İşte burada da Allah subhanahu ve teala o peygamber o müminler için kendi nefsinden daha evladır diyor. Evet. İnanan, mümin olan bunu böyle bilir, böyle akide eder ve böylece kurtuluşa erer. 7 ve 8 Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Muhtan da, İbrahim'den de, Musa'dan da Meryem oğlu İsa'dan da ve onlardan ağır bir misrak almıştık. Sadıklardan sadakatlerini sormak için ve o kafirlere elin bir azap hazırlanmıştır. Evet, Allah subhanahu ve teala azim sahibi, ulun azim beş peygamberden ve diğerlerinden de onlardan Allah'ın dinini ikame etme, risaletini tebliğ etme, yardımlaşma birbirine destek olma ve infak etme konusunda ahit almış olduğunu haber veriyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada dine bağlı kalın onda ayrılığa düşmeyin diye diyor. Rabbimiz iki tarafı ortayı başlangıcı ve sonucu zikretmiş. Bu arada da tertibi de gözetmiştir. İşte peygamberlerden alınan misak konusundaki vasiyet budur. Yani Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de. Bu ayette ise ve Vesselam'ın şerefine binaen en sondan başlamış sonra onları varlık mertebesine göre tertip etmiştir. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Ahirette onlarla birlikte Rabbimiz'in haşrı eylecik. 9 ve 10 Ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de, biz onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Hani onlar size hem üstünüzden hem de altınızdan gelmişlerdi. Ve hani gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti ve siz Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Rabbimiz hikmetini hatırlatıyor. Mümin kullarına lütfunu, ihsanını ve nimetini haber vererek düşmanlarını kendilerinden uzaklaştırdığını Müslümanlara saldırdıkları sene onları mağlup ve perişan ettiklerini keza meşhur ve sahih olan rivayete göre hicretin beşinci senesinin şevval ayında Hendek Kansesi esnasında onları kahrettiğini haber veriyor. 11'den 13'e kadar işte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Ve hani münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu diyorlardı. Hani onlardan bir grup demişti ki, ey Medine halkı, sizin için tutunacak bir yer yok. Artık geri dönün. İşlerinden bir grupta Peygamberden izin isteyerek diyorlardı ki, evlerimiz düşmana açıktır. Halbuki evler açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Rabbimiz Sübhano Kuvveti Alâ, toplulukların Medine'nin çevresine konaklayıp Müslümanları muhasara altına aldıkları, o çok sıkıntılı ve zor ana haber veriyor. Aralarında Hazreti Peygamber bulunduğu halde, onlar imtihan edilmiş, denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. İşte o zaman nifak ortaya çıkmış, kalplerinde hastalık olanlar, işlerindeykini dillerine vurmuşlardı. Ve hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulundular diyorlardı. münafı nifakı belirmiş, kalplerinde şüphe veya kin bulunanların durumu ortaya çıkmış, imanın zayıflığı ve içinde bulundukları sıkıntılı halin şiddeti nedeniyle kalplerindeki vesveseyi dillerine vurmuşlardı. Evet. Cüruf yüksek ateşte ayrılır kardeşlerim. Allah insanı imtihan ettiğinde, o imtihanın neticesinde kişideki amel o insanın ne olduğunu da ne yapar? Of çıkarır. Allah subhanahu ve teala imtihanlarda bizi başarılı kılsın. Sabreden, şükreden insanların arasına bizleri de katsın. İşte bu vaka o günkü o insana tabi olan o insanların durumunu bizlere bildiriyor. Biliyorsunuz kardeşlerim Mekke'de hicretten evvel münafık birisi yoktu. Çünkü orada hep çile, ızdırap vardı. Münafıklar ve fasık ehli Medine'de çoğalmıştır. Çünkü orada birçok sebepten dolayı Müslümanların içinde kalan insanlar vardı. İşte onlar hep kendilerini mümin olduğunu Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. Allah subhanahu ve teala onları biraz korku Biraz açlıkla imtihan edince işte onların kalplerinde gizledikleri hep dillerine ne yaptı? Döküldü. Evet. Aynen Bakara suresinde de her küçüğün bir büyüğe götürme meselesini işlediğimiz gibi insanın işlediği amel sözünden ve amelinden sudur eden her türlü eylem onun sıfatlarını ne yapar? Ortaya döker. Allah sizleri iman eden, imanının gereği amel edenlerden eylesin. 14, 15, 16 ve 17 Şayet onlara onun çevrelerinden varılmış olsaydı da fitne çıkarmaları istenseydi hemen buna girişirler ve derhal yapmaktan geri durmazlardı. Ant olsun ki onlar daha önceden sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen ahit sorumluluk. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçtıysanız firar size fayda vermeyecek. Ve o zaman çok az eğlendirileceksiniz. De ki Allah sizin için bir kötülük dilerse veya bir rahmet dilerse sizi ona karşı koruyabilecek kimdir? Onlar Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazlar. Evet, dikkat ederseniz kardeşlerim her şey ahirete imanın zayıflamasıyla yani Allah korkusunun azalmasıyla gündeme geliyor. allah Teala onlara ölümden bahsediyor. Ölümü hatırlatıyor. Evlerimiz düşmana açık diyorlar. Halbuki evler açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı diye bahsettiği o grubun durumuna haber vererek buyuruyor ki, eğer onlara düşmanlar Medine'nin her tarafından, her köşesinden saldırmış olsaydı, sonra fitne çıkarmalarından imtihan edilmeleri istenmiş olsaydı ki, bu çabucak küfre girerlerdi, imanlarını muhafaza etmezlerdi. En küçük bir korku ve sarsıntıda direnip durmazlardı. Daha sonraki ayetlerde gelecek inşallah, münafıklardan bahsederken, Allah Subhanahu Kuvveti Teala, onlar güzel konuşurlar, güzel giyinirler. Siz onların sözlerini dinlersiniz. Onlar bir gürültü gör, duyduklarında kendi aleyhlerine duyduklarını zannederler. Onlar içi boş, cehennem küçüğü gibidir diyor. Allah subhanahu ve teala kalbinde şek ve şüphe olmadan iman edenlerden eylesin. Sırf kalpteki bu müşkülatlar insanın bütün bedenini bozduğu gibi ahiretini bozuyor kardeşlerim. Allah bize yakinen iman etmeyi nasip etsin. 18 ve 19 Doğrusu Allah içinizden sizi alıkoyanları ve kardeşlerinize bize gelin diyenleri bilir. Bunlar harbe pek az iştirak ediyorlardı. Size karşı cimridirler. Korku geldiği zaman görürsün ki onlar üstüne ölüm baygınlığı çökmüş gibi Gözleri dönerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliğinizi çekemeyerek sivri dilleriyle sizi incetirler. İşte onlar inanmamışlardır. Bunun içinde Allah yaptıklarını boşa çıkarmış. Bu Allah için pek kolaydır. Görüyorsunuz değil mi? Hristuman'ın çilesini. Hem hak için mücadele ediyor hem de hak mücadelesinden sonra işlerinde Müslüman gözüken insanların dillerinden çekir. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in dünya müminin hapishanesi kafirin cennetidir. Evet. Allah bizi samimlerden eylesin. Burada harbe katılanlardan başkalar, başkalarını alıkoyanları ve kardeşlerine yani arkadaşlarına, akrabalarına ve dostlarına bize gelin diyenleri çok iyi bildiğini haber veriyor. Yani bizim oturduğumuz yerdeki gölgeliklere ve meyvelikli bahçelere gelin diyenleri bununla beraber onlar harbe tekrar iştirak ediyorlardı. Size karşı cimridirler. Size karşı şefkat ve dostlukta son derece kibirlidirler. Yani onlar size karşı kalimetlerde de cimridirler. Korku geldiği zaman burada kastedilen cihad, cihat onların gözünde diyor ölüm baygınlığı görürsün ve dehşetinden gözleri dönmüş şu korkaklar da savaşta aynı şekilde korku ve dehşete düşmüşlerdir diyor. Başka bir yerde Rabbimiz Fahane da eğer onlar sizinle harbe çıkmış olsalardı yine de orada ne yapacak fitne çıkaracaklardı ve onlara muhakkak kulak verenler olacaktı. Eğer Allah onlarda da bir hayır görseydi diyor. Allah ve teala böyle insanların her türlü şekli şemaliyle bizlere yaklaşmasından beri buyursun. Böyle insanlarla bizlere dost kalmaz. Bir ayet daha okuyalım. Burada akşam ezanının vakti girdi. 20. Onlar birliklerin gitmediğini sanıyorlardı birlikler gelmiş olsalardı kendilerinin çöllerde bedevilerle bulunup sizin haberlerinizi oradan soruşturmayı isterlerdi. Aranızda bulunsalardı bu defada çok az savaşırlardı. Bu da aynı şekilde onların korkak, zelil ve ötlek olduklarını belirten aşağılık niteliklerinden birisidir. Onlar birliklerin gitmediğini sanırlar. O topluluğun kendilerine yakın olduğunu zannederler tekrar dönüp geleceklerini kabul ederler. Gelmiş olsalardı kendilerinin çöllerde bedevilerle bulunup sizin haberlerinizi oradan soruşturmayı isterlerdi. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala münafıkların ayrıca çok korkak ve ötlek olduğunu haber veriyor ve onların Allah'ın dinine sahip çıkamayacaklarını ve kendi çıkarlarını düşünen aciz yaratıklar olduğunu bize bildiriyor. Bildiriyor ki bizler öyle olmayalım. Allah bizleri hayırla iade etsin. Amelleri işlemekle bizleri geciktirmesin.